Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Buruk Sokağı Cinayeti Dostum, Bay Sherlock Holmes'un eşsiz dekasının bazı yönlerini gözler önüne sermeyi amaçladığım ve birbiriyle ilgisi olmayan maceralarının kağıda dökülmüş hallerini karıştırdığım anlarda, her açıdan amacıma uygun olan örnekleri seçmekte ne kadar zorlandığımı fark ederek şaşırıyorum. Çünkü Holmes'ün analitik akıl yürütmedeki hünerlerini sergilediği ve araştırmalarında kullandığı akıl almaz yöntemlerinin değerini yansıtmış olduğu vakaların çoğunda delillerin kendileri o kadar önemsiz ve sıradan görünmüştür ki onları halka sergileme konusunda tereddüt etmişimdir. Öte yandan tam tersi de olmuştur. Durum ve delillerin olağanüstü özellikler taşıdığı ama çözümünde kendisinin katkısının benim biyografisinin yazarı olarak istediğimden daha az olduğu vakalar vardır. Kızıldosya adıyla yayınladığım o küçük meseleyi ve Gloria Scott'ın batışıyla ilgili maceralar daha sonra karşılaştırıldığında tarihçileri her zaman tehdit eden bu gelgitin iyi bir örneği ortaya çıkıyor. Şimdi yazmak üzere olduğum vakada da dostumun etkisi yeterince önemli görünmeyebilir. Ama peş peşe gelişen durumlar öyle inanılmaz, öyle ilginçti ki onu bu diziden ayırmam mümkün değildi. Ekim ayının soğuk ve yağmurlu günlerinden birini yaşıyorduk. Güneşliklerimiz yarı yarıya kapalıydı ve Holmes sabah postasıyla eline ulaşmış olan bir mektubu tekrar tekrar okuyarak koltukta yatıyordu. Bana gelince Hindistan'daki doktorluk stajım dolayısıyla soğuğa değil sıcağa dayanıklı hale gelmiştim. Ve şimdi de biraz üşüyordum. Okuduğum gazetede ilginç bir şey yoktu. Parlamentoda işler yolundaydı. Herkes şehir dışına çıkmıştı. Ve ben New Forest'ın açıklık alanlarını ya da Güney Denizi'nin parıltısını görmek için adeta yanıp tutuşuyordum. Banka hesabımdaki küçük kriz tatilimi ertelememe sebep olmuştu. Dostumu ise zaten ne şehir dışı ne de deniz ilgilendiriyordu. 5 milyon insanın içinde kollarını mümkün olan her yöne uzatıp suçluların peşinde olmaya bayılıyordu. Sayısız yeteneklerinin tanrı vergisi özelliklerinin arasında özel bir doğa sevgisi yoktu ve yaşadığı tek değişim şehrin suçlularının peşlerini bir süreliğine bırakıp da şehir dışındakilerin peşine düşmesiydi. Holmes'un bir sohbete yanaşmayacak kadar işine gömülmüş olduğunu fark ederek gazeteyi yana fırlattım. Ve sandalyede arkama yaslanarak derin düşüncelere dalıp uzaklara gittim. Arkadaşımın sesiyle düşüncelerimden sıyrıldım. ''Haklısın Watson'' dedi. Bir anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için gerçekten de çok mantıksız bir yöntem gibi görünüyor. ''Kesinlikle akıl almaz'' diye konuştum. Ama sonra düşüncelerimin yankılamış olduğunu farkına vardım. Ve sandalyemle doğrularak şaşkın gözlerle ona baktım. ''Bu da ne demek Holmes?'' diye bağırdım heyecanla. Bu hayal edebileceklerimin ötesinde bir şey. Şaşkınlığım onu kahkahalara boğdu. Hatırlarsın, dedi. Bir süre önce sana Poe'nun hikayelerinin birinden bir paragraf okumuştum. Gerçek bir araştırmacının arkadaşının söze dökülmemiş düşüncelerini her zaman takip ettiğini anlatan bir paragraf. Sen bu konuyu yazarın yaratıcılığına vermiştin ve ben bunu her zaman uyguladığımı söylediğimde bana inanmadığını ima etmiştin. Hayır etmedim. Belki kelimelere dökmedin sevgili Watson ama kaşlarınla ima ettiğin kesin. Onun için gazeteyi yana fırlatıp derin düşüncelere daldığını gördüğümde seninle sessiz bir şekilde de anlaşabileceğimizi ispatlamak için bunu kaçırılmayacak bir fırsat olarak gördüm. Ama ben daha tatmin olmamıştım. Bana okuduğun örnekte dedim. Araştırmacı incelediği adamın hareketlerinden sonuçları çıkarıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam adam bir taş yığınına takıldı, yıldızlara baktı vesaire. Ben ise sandalyemde sessizce oturmaktan başka bir şey yapmıyordum. Sana ne gibi bir ipucu vermiş olabilirim ki? Kendine haksızlık ediyorsun. Yüz ifadeleri insana duygularını yansıtabilmesi için bağışlanmış şeylerdir. Ve seninkiler sadık birer hizmetçi. Düşüncelerimi yüz ifadelerimden okuduğunu mu söylüyorsun bana? Yüz ifadelerinden ve özellikle de gözlerinden. Belki sen bile düşüncelerinin neler olduğunu anımsamıyorsundur, değil mi? Hayır, anımsamıyorum. O zaman sana anlatayım. Gazeteyi yana fırlattıktan sonra, ki ilgimin sana kaymasına sebep olan hareket buydu, yarım dakika kadar yüzünde boş bir ifadeyle oturdun. Ardından gözlerin daha yeni çerçevelemiş olduğun General Gordon'un fotoğrafına kaydı ve yüzündeki değişiklikten düşüncelere daldığını gördüm. Ama bu fazla uzun sürmedi. Gözlerin, kitapların üzerinde duran Henry Ward Beecher'ın çerçevesiz portresine kaydı. Sonra da duvarda gezmeye başladılar ve bunun anlamı gayet açıktı. Portrenin çerçeveli olması durumunda, diğer tarafta duran Gordon'un resmine uyacağını ve yeri biraz daha dolduracağını düşünüyordum. ''İnanılmaz başarılı bir takip olmuş.'' diye atıldım heyecanla. ''Buraya kadar yanılmış olmam, küçük bir olasılık.'' Ama ondan sonra düşüncelerin tekrar Beacher'a kaydı. Ve adamı sanki yüz hatlarından karakterini çıkarmaya çalışıyormuş gibi dikkatlice incelemeye başladın. Sonra gözlerinin hareketleri kesildi ama düşünceli bir yüzle karşıya bakmaya devam ettin. Beecher'ın kariyerinde gerçekleşen çeşitli olaylar hatırlıyordun. İç savaş sırasında Kuzey adına gittiği görevi de düşünmeden edemeyeceğinin farkındaydım. Çünkü daha kaba insanlarımızın ona karşı davranışlarını ve bana aktardığında ne kadar kızdığını hatırlıyordum. O kadar etkilenmiştin ki, çırı düşünürken o olayı da düşünmeden edemeyeceğini biliyordum. Gözlerin bir süre sonra resimden ayrıldığında, aklının iç savaşa kaymış olması gerektiğini düşündüm. Ve dudaklarını birbirine bastırdığını, gözlerinin alev fışkırdığını ve ellerini sıktığını gözlemlediğimde, o çarpışmada her iki tarafın da gösterdiği inanılmaz cesareti düşündüğünden emin oldum. Sonra yüzün yeniden üzgün bir hal aldı. Kafanı salladın. Boşa harcanmış canların korkunçluğuna kaymıştı artık düşüncelerin. Elin eski yarana kaydı ve yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Ki bu da ulusal sorunları çözmekte ki bu mantıksız ve akıl almaz yöntemleri düşünmeye başladığını gösterdi bana. Bu noktada gerçekten de mantıksız olduğu konusunda sana katıldığımı belirttim ve tüm gözlemlerimin doğru çıkmış olduğunu gördüğüme de sevindim. Tek kelimeyle muhteşem diye atıldım. Ama her birini anlatmana rağmen hala eskisi kadar şaşkın olduğumu itiraf etmeliyim. Son derece basitti sevgili Watson. Emin olabilirsin. Geçen gün bana inanmadığını göstermeseydin bu konuda dikkatini bile çekmezdim. Akşam hafif bir meltemle beraber çökmüş. Londra'da bir tura ne dersin? Küçük oturma odamızdan sıkılmış olduğum için bu fikrine memnuniyetle katıldım. Üç saat kadar dolaşıp durduk ve yürüyüşümüz boyunca Fleet sokağından Strand'e gelgit şeklinde dalgalanan hayatın hareketli renklerini izledik. Holmes'ün kendine özgü konuşması ve ayrıntıları gözlemlemedeki başarısıyla yaptığı içgüdüsel yorumları beni hem eğlendiriyor hem de büyülüyordu. Baker sokağına döndüğümüzde saat 10'u geçmişti. Tek atlı bir araç kapıda bizi bekliyordu. Hmm, bir doktorun, yanılmıyorsam pratisyen bir hekimin dedi Holmes. Çalışmaya başlayalı uzun süre olmamış. Ancak işleri çok yoğun olmuş. Sanırım bize danışmaya gelmiş. İyi ki geri geldik. Artık Holmes'un çıkarımlarını anlayabilecek kadar ilerlemiştim. Ve aracın içindeki ışığın yanında asılı duran, sepette bulunan tıbbi malzemelerin durumunun, onu bu hızlı sonuçlara ulaştırmış olduğunu görebiliyordum. Odamızda yanan ışık, ziyaretin gerçekten de bizim için olduğunu gösteriyordu. Bu saatte bir meslektaşımı bize getirmiş olan sebebi merak ederek Holmes'un arkasından odamıza daldım. İçeri girdiğimizde solgun ve sıska yüzlü bir adam ateşin yanında oturmuş olduğu yerden bizi karşılamak için kalktı. 34-35 yaşlarından daha büyük olamazdı ama sıskalığı ve sağlıksız rengi gücünü ve gençliğini tüketmiş bir yaşamın hikayesini anlatıyordu bize. Hareketleri hassas bir beyefendiye uygun olarak çekingen ve mütevazıydı. Ayağa kalkarken şöminenin üzerine yasladığı beyaz eli bir operatörünkinden çok bir ressamın elini andırıyordu. Giysileri ise gösterişsiz ve renksizdi. Siyah bir pardösü, koyu renkli bir pantolon ve biraz daha renkli bir kravat. ''İyi akşamlar doktor.'' dedi Holmes her zamanki neşesiyle. ''Henüz sadece birkaç dakika beklemiş olduğunuzu görmekten memnun oldum.'' ''Arabanın sürücüsüyle mi konuştunuz?'' ''Hayır.'' Yan masadaki mum anlattı bana bunu. Lütfen yerinize tekrar oturun ve size nasıl yardımcı olabileceğimi anlatın. Ben Dr. Percy Travelyan dedi ziyaretçimiz ve 403 Buruk Sokağı'nda oturuyorum. Siz sinirsel rahatsızlıklardan meydana gelen egzama ve yaralarla ilgili bir raporun yazarı değil miydiniz? diye sordum. Çalışmalarından haberdar olduğumu anladığında solgun yanaklarına renk geldi. ''O çalışmayla ilgili bir şeyler duyalı o kadar çok zaman geçti ki hiç ilgi çekmediğini düşünmeye başlamıştım.'' dedi. Yayımcılarım satışı için son derece cesaret kırıcı bir rakam verdi. Siz de anladığım kadarıyla bir doktorsunuz öyle mi? Emekliye ayrılmış bir askeri cerrah. Sinirsel hastalıklar her zaman kişisel merakım olmuştur. Elimde olsa bu konuda uzmanlık yapmak isterdim. Ama insan öncelikle ulaşabileceği şeylerin peşinden gitmeli. Bunların konumuzla ilgisi yok tabi ve zamanınızın ne kadar değerli olduğunu biliyorum Bay Holmes. Buraya geliş sebebim Brook Sokağı'ndaki evimde son zamanlarda gerçekleşen bir dizi garip olay. Bu akşam öyle bir noktaya vardı ki bir an önce buraya gelmekten başka çaremin olmadığını düşündüm. Sherlock Holmes yerine oturarak bir pipo yaktı. Sebebiniz ister bir sorununuzu anlatmak ister mesleğinizle ilgili olsun her iki şekilde de evimize hoş geldiniz dedi. Rica etsem sizi rahatsız eden olayları detaylı bir şekilde tekrarlayabilir misiniz? Bir ya da ikisi o kadar sıradan ve önemsiz ki, dedi Dr. Trevelyan, onlara değinmek bile beni biraz utandırıyor açıkçası. Ama durumu kesinlikle açıklayamıyorum ve son olaylar her şeyi daha da karıştırdı. Neyse, bütün ayrıntılarıyla hikayemi aktaracağım ve hangi noktaların önemli, hangilerin önemsiz olduğuna karar vermeyi size bırakacağım. Öncelikle üniversite eğitimimden bahsetmekle başlamam gerekiyor işe. Londra Üniversitesi'nden mezun oldum ve profesörlerimin beni çok parlak bir geleceğin beklediği öğrencilerden olduğumu düşündüklerini söylersem eminim boşuna kendimle övündüğümü düşünmeyeceksinizdir. Mezun olduktan sonra Kings College Hastanesi'nin küçük bir bölümünde araştırmalarımı yapmaya devam ettim. Şansım yaver gitti ve katalepsi ile ilgili araştırmalarım bazı otoritelerin dikkatini çekti. Ardından arkadaşınızın az önce değindiği o konu, sinirsel hastalıkların yol açtığı deri enfeksiyonları ile ilgili araştırmam da bana Bruce Pinkerton ödülü ve madalyasını kazandırdı. O dönem herkes geleceğimin parlak olduğunu düşünürdü. Ama ilerleme yolundaki en büyük engel sermayemin olmamasıydı. Büyük bir ihtimalle bildiğiniz gibi Yüksekleri hedefleyen bir uzman çalışma hayatına Cavendish Square bölgesindeki sokaklardan birinde başlamak zorunda. Ama oranın kira ve dekorasyon masraflarını karşılamak neredeyse imkansız. Bu ön koşulları gerçekleştirebilsem bile birkaç yıl boyunca tek başına çalışmaya hazır olmalı ve makul fiyata kiralık bir araç bulmalısın. Bunları gerçekleştirmek beni bir hayli aşıyordu. Ve yapabileceğim tek şey harcamalarımı kısarak 10 yıl içinde kendi tabelama sahip olabileceğim kadar para biriktirebilmeyi dilemekti. Ama birden hiç beklemediğim bir şey oldu ve önüme yeni bir fırsat çıktı. Bilesington adında daha önce hiç görmediğim bir beyefendi beni ziyarete geldi. Bir sabah öylece odama daldı ve geliş sebebini derhal açıklamaya koyuldu. Çok parlak bir gelecek vaadeden ve yakın bir zaman önce bir ödül almış olan Persitravelian siz misiniz?" diye sordu. Saygıyla eğildim. "Bana dürüstçe cevap ver," diye devam etti yabancı. "Dürüst olmanın avantajını olacaktır. Başarılı olmak isteyen bir adamın gerek duyduğu zekaya sahipsin. Peki gerekli yeteneğim var mı?" sorusunun niteliği gülümsememe sebep oldu. "Sanırım gerektiği kadar var," dedim. "Kötü bir alışkanlığın var mı?" İçkiye karşı zaafın falan. Rica ederim beyefendi diye atıldım. Çok güzel. Bunların hepsi de iyi ama sormak zorundayım. Madem bu kadar iyi özelliklere sahipsin neden çalışmıyorsun? Omuzlarımı silttim. Hadi hadi dedi adam. Hep kullandığı dobra tavrıyla. Her zamanki hikaye değil mi? Beynin dolu ama cebin boş. Peki Buruk sokağında sana bir muayenehane kurmayı düşündüğümü söylesem ne dersin? Şaşkın gözlerle adama baka kaldım. O senin için değil tabii bunu kendim için yapıyorum.'' dedi. Sana karşı tamamıyla dürüst olacağım ve sana uyarsa bana uyacağı kesin. Yatırım olarak kullanabileceğim birkaç binim var. Anlıyor musun? Ve ben de onları sana yatırmakla iyi bir iş yapacağımı düşünüyorum. ''Ama neden?'' diye sordum şaşkınlıktan afallamış bir halde. Sadece bir yatırım işte. Bir sürü yatırımdan daha güvenli olduğu kesin üstelik. Peki bana düşen görev nedir? Sabırlı ol anlatacağım. Ben evi alacağım, dekore edeceğim ve hizmetçilerin masraflarını karşılayacağım. Kısaca işlerin yürümesini sağlayacağım. Senin yapacağın tek şey muayenehanedeki koltuğu eskitmek olacak. Sana harçlık vermemin yanı sıra ihtiyaçlarını karşılama işini de üstleneceğim. Sen kazandığının dörtte üçünü bana vereceksin ve dörtte birini de kendine saklayacaksın. Hepsi bu. Bu ilginç ve alışılmadık bir teklifti Bay Holmes. Nasıl pazarlık yapıp anlaştığımızı anlatarak canınızı sıkmayacağım. Ama her şey 25 Mart'ta oraya taşınacağım kararını vermemizle bitti. O da yanıma yerleşti. Kalbi zayıftı ve sürekli tıbbi kontrolden geçmesi gerekiyordu. Birinci kattaki en iyi iki odayı kendisi için oturma odasına ve yatak odasına çevirdi. Çok sade bir hayat süren, fazla kalabalıktan hoşlanmayan ve pek de dışarı çıkmayan bir adamdır. Hayatı düzensizdir ama bir açıdan da düzenin kendisi olduğunu söyleyebiliriz. Her akşam aynı saatte muayenehaneme girer, kitapları inceler, kazandığım her gine için 35 beni bırakır ve gerisini odasındaki kasasına koyardı. Şu kadarını söyleyebilirim ki yatırımına hiçbir zaman pişman olmadı. En başından beri büyük bir başarıydı. Birkaç başarılı tedavi ile beraber hastanede edinmiş olduğum ünle başarının basamaklarını hızla tırmandım ve Bay Blessington'u birkaç yılda zengin ettim. Geçmişimden ve Bay Blessington'la ilişkimden bu kadar bahsetmek yeter. Artık bu gece buraya getiren şeyleri anlatmaya geldi sıra. Bay Blessington birkaç hafta önce her zamanki gibi yanıma geldiğinde son derece sinirliymiş izlenimi bıraktı bende. Batı yakasında işlenmiş olduğunu söylediği bir soygundan bahsetti. Heyecanını çok abartılı bulmuştum. Çünkü evin kapılarını ve pencerelerini derhal sağlamlaştırmamız gerektiğini söyledi. Bu tuhaf gerginliği bir hafta boyunca devam etti. Sürekli olarak şüpheli gözlerle pencereden dışarısını süzüyordu. Akşam yemeğinden sonra yapmaya alışkanlık edinmiş olduğu küçük yürüyüşlerine de çıkmaz olmuştu. Hareketlerinden çıkarabildiğim tek şey... Birinden ya da bir şeyden ölesiye korktuğuydu. Fakat bu konuda ona bir şey sormaya kalktığım anda o kadar sinirlendi ki konuşmamızı derhal başka yönlere kaydırmak zorunda hissettim kendimi. Zaman geçtikçe korkuları hafifledi ve tam da eski alışkanlıklarına geri dönmüştü ki yeni bir gelişme oldu. Bunun üzerine adamcağız sinir krizi geçirdi. Hala yatıyor zavallı. Olan şuydu. İki gün önce şimdi size okuyacağım bu mektubu aldım. Ne adres ne de isim belirtilmiş içinde. Şu anda İngiltere'de bulunan Rus bir asilzade diye başlıyor. Kendini Persi Travelyan'ın profesyonel ellerine teslim etmek istiyor. Birkaç yıldır katalepsi krizlerinden şikayetçi olan hasta Dr. Travelyan'ın bu konudaki uzmanlığından haberdar. Ve Doktor Travelyan için de uygunsa yarın akşam saat 6'yı çeyrek geçe muayene olmak için gelmek istiyor. Bu mektubu çok ilginç bulduğumu itiraf etmeliyim. Çünkü katalepsiyle ilgili araştırma yapmanın zor tarafı hastalığın çok ender görülmesidir. Onun için hastam ertesi gün randevu saatinde geldiğinde pek tabii ki odamda oturmuş onu bekliyordum. Yaşlıca bir adamdı. Zayıf, biraz utangaç ve gayet sıradandı. İnsanın Rus bir ile ilgili hayallerini hiçbir şekilde karşılamıyordu. Yanındaki adamın görüntüsü beni çok daha fazla etkiledi. Esmer, sert hatlı bir yüzü olan, uzun boylu ve her kül kadar güçlü görünen, şaşırtıcı derecede yakışıklı bir gençti. İçeri girdiklerinde eliyle diğer adamın kolunu destekliyordu ve görünüşünden beklenmeyecek bir nezaketle yaşlı adamı bir sandalyeye oturttu. ''İçeri girdiğim için beni bağışlayın doktor.'' dedi, hafif aksanlı bir İngilizce kullanarak. ''Bu babam ve onun sağlığı benim için dünyadaki her şeyden daha değerlidir.'' Babası için endişesi beni duygulandırmıştı. İsterseniz muayene boyunca yanımızda kalabilirsiniz dedim. Kesinlikle olmaz diye bağırdı korkmuş görünerek. Size anlatamayacağım kadar acı çekiyorum. Babamı o korkunç krizlerinden birinde görmeye dayanamayacağımdan eminim. Sinirlerim son derece hassastır. Siz babamla ilgilenirken izin verirseniz ben bekleme odasında kalacağım. Buna tabii ki hayır demedim ve genç adam çekildi. Hasta ile beraber durumunu tartışmaya koyulduk ve bütün süre boyunca not aldım durdum. Çok parlak bir zekaya sahip değildi ve cevap verme konusunda biraz tutuktu ki bunu dilimize alışık olmamasına bağladım. Birdenbire ben hala not alırken sorularıma cevap vermeyi tamamen bıraktı ve başımı kaldırıp baktığımda sandalyesinde dimdik oturmuş, bomboş gözlerle bana baktığını fark ettiğimde şok oldum. O garip ataklarından birini yaşıyordu yine. İlk olarak biraz önce de dediğim gibi acıma ve korkuyla doldum. Ama korkarım ki kısa bir süre sonra daha çok profesyonel bir tatmin hissetmeye başladım. Hastamın nabzını ve ateşini ölçtüm ve kaslarının sertliğine bakıp reflekslerini kontrol ettim. Bunlarda herhangi bir gariplik yoktu ve bu daha önceki tecrübelerime de gayet uygundu. Araştırmalarımda hastalara nitrit amil koklatmakla oldukça iyi sonuçlar elde etmiştim ve şimdi içinde bulunduğum durum bunu tekrar test etmek için kaçırılmaz bir fırsat gibi görünüyordu. Şişe aşağıda laboratuvarımdaydı. Onun için hastamı sandalyesinde oturur halde bıraktım ve aşağı koştum. Onu bulmakta biraz geciktim. 5 dakika kadar ve sonra geri döndüm. Boş bir odayla karşılaştığımda yaşadığım şaşkınlığı herhalde tahmin edersiniz. Tabii ki hemen bekleme odasına koştum ama oğlu da gitmişti. Holün kapısı itilmiş ama kapatılmamıştı. Uşağım henüz yeni ve pek zeki sayılmaz. Aşağıda bekler ve ben zili çaldığımda yukarı koşup hastaları kapıya indirir. O gün hiçbir şey duymamıştı ve durum gizemini koruyordu. Bay Blessington kısa bir süre sonra yürüyüşlerinden birinden döndü ama ona konuyla ilgili hiçbir şey söylemedim. Doğruyu söylemek gerekirse son zamanlarda onunla mümkün olduğu kadar az konuşmaya çalışıyorum. Neyse o Rus'la oğlunu bir daha görmeyi beklemiyordum. Onun için bu akşam aynı saatte muayenehaneme geldiklerinde ne kadar şaşırdığımı size anlatamam. ''Sanırım dünkü beklenmedik kayboluşum için size büyük bir özür borçluyum doktor.'' dedi hastam. ''İtiraf etmeliyim ki beni çok şaşırttınız.'' dedim. Gerçek şu ki... Ataklarımdan birinden uyandığımda aklım daha önce olanlar konusunda bulanık oluyor. Yabancı bir odada uyandım. En azından bana öyle gelmişti. Ve sizin yokluğunuzda yarı baygın bir halde sokağa çıktım. ''Ve ben de'' dedi oğlu. ''Babamı sizin odanızdan çıkarken gördüğümde görüşmenin sona ermiş olduğunu düşündüm. Evimize vardığımızda durumun ancak farkına varabildim.'' ''Pekala'' dedim gülerek. ''Beni çok şaşkın bırakmaktan başka bir zarar verilmedi.'' O yüzden şimdi bekleme odasına çıkarsanız dün öylesine ani sona eren görüşmeye devam edebilmek beni çok mutlu edecek. Yaklaşık yarım saat boyunca o yaşlı bey ile beraber semptomlarını tartıştıktan sonra ona reçetesini yazdım. Ve ardından da oğlunun koluna girmiş bir halde gidişini izledim. Daha önce söylediğim gibi Bay Blessington egzersizi için genellikle günün bu saatini tercih ediyordu. Kısa bir süre sonra eve döndü ve üst kata çıktı. Daha yeni yukarı çıkmıştı ki merdivenlerden hızla aşağı indiğini duydum. Ardından panikten deliye dönmüş bir adam gibi muayene odama daldı. ''Odama kim girmiş?'' diye bağırdı. ''Hiç kimse?'' diye cevap verdim. ''Yalan söylüyorsun'' dedi bağıra bağıra. ''Gel de kendin gör.'' Kullandığı kelimelerin kabalığını duymazdan geldim. Çünkü korkudan çıldırmış görünüyordu. Beraberce üst kata çıktığımızda halısında gayet net seçilebilen bir sürü ayak izi gösterdi bana. ''Bunların bana ait olduğunu mu söylüyorsun yani?'' diye bağırdı. İzler gerçekten de onun yapmış olamayacağı kadar büyüktü. Üstelik yeni oldukları da belliydi. Bildiğiniz gibi öğlenden sonra yağmur yağdı ve evimize gelenler o Rus hastam ve oğluydu. Ben babasıyla konuşurken bekleme odasındaki adam yukarı çıkmış ve Bay Blessington'un odasına girmiş olmalı. Ama nedenini bilemiyorum. Hiçbir şeye dokunulmamıştı ve hiçbir şey de çalınmamıştı. Ama ayak izleri, birinin orada dolaşmış olduğunun ispatıydı. Bay Blessington bu durum karşısında hiç beklemediğim bir şekilde sarsılmıştı. Tabii ki herkesi rahatsız edecek bir olay ama onun tepkisi bana aşırı geldi. Koltuğuna gömülüp ağlamaya başladı ve doğru düzgün konuşmasını bile sağlayamadım. Buraya gelmem onun fikriydi ve açıkçası ben de ona içtenlikle katıldım. Gerçekten de oldukça ilginç bir durum. Bu akıl almaz olayı çözebileceğinize pek inanmasam da benimle beraber gelme nezaketini gösterirseniz en azından adamcağızı biraz teselli etmeme yardımcı olursunuz. Sherlock Holmes bu uzun anlatımı büyük bir dikkatle dinlemişti ve bu ilgisini çekmiş olduğunu gösteriyordu. Yüzü her zamanki gibi duygulardan yoksundu ama göz kapakları daha sıkı kapanmıştı. Ve piposundaki duman doktorun anlatımındaki önemli noktaları vurgulamak istermişçesine her zamankinden daha yoğun bulutçuklar halinde yükseliyordu. Ziyaretçimiz konuşmasını bitirirken Holmes tek kelime etmeden ayağa fırladı. Bana şapkamı uzattıktan sonra kini de masanın üzerinden aldı. Ve doktor Travelyan önde olmak üzere dışarı çıktık. 15 dakika içinde Buruk sokağındaki muayenehanenin önündeydik. Küçük bir uşak bize kapıyı açtıktan sonra halı kaplanmış geniş merdivenleri tırmanmaya başladık. Ama hiç beklenmedik bir şekilde durmak zorunda kaldık. Merdivenin tepesindeki ışık birden söndürüldü ve karanlığın içinde ince, titrek bir ses duyuldu. ''Bir silahım var.'' diye bağırdı. ''Bir adım daha atarsanız ateş ederim. Ona göre.'' ''Bay Blessington, artık çok oluyorsunuz ama.'' diye bağırdı Dr. Trevelyan. ''Aa demek sizdiniz doktor.'' dedi yukarıdaki, büyük bir rahatlamayla. Peki yanındaki baylar da kim? Onlar olduklarını iddia ettikleri kişiler mi? Karanlıkta kalan kişi tarafından uzun bir süre dikkatlice incelendiğimizi hissettik. Peki, peki, tamam, diye seslendi sonunda. Yukarı gelebilirsiniz. Önlemlerim sizi sinirlendirdiyse özür dilerim. Konuşurken bir yandan da merdiven lambasını yaktı ve önümüzdeki garip görünüşlü adamı sonunda görebildik. Görünüşü tıpkı sesi gibi gergin sinirlerini yansıtıyordu. Çok şişmandı ama bir zamanlar daha da şişman olduğu anlaşılıyordu. Çünkü yanakları tıpkı bir tazınınkini kinandıracak şekilde boş katmanlar halini almıştı. Hastalıkta bir rengi vardı ve ince terli, sarı saçları sinirlerinin gerginliğiyle şaha kalkmış gibiydi. Elinde bir tabanca vardı ama biz yukarı çıkarken onu cebine geri koydu. ''İyi akşamlar Bay Holmes'' dedi. Oraya gelmenize nasıl sevindim bilemezsiniz. Dünyadaki herkesten fazla ihtiyacım var önerinize. Sanırım Dr. Travelyan bu korkunç olayı size anlattı. Kesinlikle, dedi Holmes. Bu iki adam kim, Bay Blessington? Ve sizi neden rahatsız etmek istiyorlar? Eee, şey, dedi adam gergin bir tavırla. Bunu söylemek güç. Bu soruya doğru yanıt vermemi beklemiyorsunuzdur herhalde Bay Holmes. Lütfen içeri gelin. mı buyurun, rica ediyorum. Rahat mobilyalarla döşenmiş, büyük bir oda olan yatak odasına götürdü bizi. ''Şunu görüyor musunuz?'' diye sordu. Yatağın ucunda duran büyük siyah bir sandığı işaret ederek. ''Hiçbir zaman fazla zengin biri olmadım Bay Holmes. Tüm hayatım boyunca sadece tek bir yatırım yaptım. Doktor Travilian bu konuda sizi aydınlatmıştır. Ama bankacılara inanmam. Hiçbir zaman bir bankacıya güvenemem Bay Holmes. Aramızda kalsın, sahip olduğum azıcık paranın hepsi o sandığın içinde.'' ''Onun için tanımadığım insanların odama girmiş olduğunu anladığımda neden bu kadar paniğe kapıldığımı anlıyorsunuzdur.'' Holmes, her zamanki araştırmacı gözleriyle Blessington'u bir süre inceledikten sonra kafasını salladı. ''Beni kandırmaya çalışırsanız size bir öneride bulunmam imkansız.'' dedi. ''Ama size her şeyi söyledim.'' Holmes, yüzünde bir iğrenme ile arkasını döndü. ''İyi akşamlar Doktor Trevelyan.'' dedi. ''Yani bana bir öneriniz olmayacak mı?'' diye konuştu Blessington çatak bir sesle. ''Size önereceğim tek şey var bayım. O da yalan söylememenizdir.'' Bir dakika sonra sokağa inmiş, evimize doğru yol almaya başlamıştık bile. Oxford Caddesi'ni geçmiş ve Harley Caddesi'nin yarısına gelmiştik ki arkadaşım sonunda konuşmaya başladı. ''Seni böyle aptalca bir şey için buraya kadar getirdiğimi üzgünüm Watson.'' dedi sonunda. Temelinde ilginç bir vaka aslında. Ben pek bir şey çıkaramadım doğrusu diye itiraf ettim. Şu Blessington'u rahatsız etmenin bir yolunu bulmaya çalışan iki belki daha fazla adam olduğu apaçık ortada. Suç ortağı doktoru oyalarken söz konusu genç adamın her iki ziyaretlerinde de Blessington'un odasına girdiğine dair en ufak bir kuşkum yok. Peki ya katalepsi konusu? Bu bir taklit Watson. Gerçi bunu uzmanımıza söylemeye asla cesaret edemem ama taklit edilmesi çok kolay bir durum. Bizzat denemişimdir. Peki sonra? İki defada şansları yaver gitmedi ve Blasington'u evde bulamadılar. Randevu için öylesine alışılmadık bir saati seçmelerinin sebebi bekleme odasında başka bir hastanın olmadığını garantilemek içindi kuşkusuz. Ki bu da Blasington'un günlük rutininden pek haberdar olmadıklarının bir göstergesi. Eğer tek amaçları adamı soymak olsaydı en azından paranın yerini arama girişiminde bulunurlardı. Ayrıca kendi hayatı için korktuğunda bunu bir adamın gözlerinden okurum. Bizim adamın düşman edinip ki bu ikisi öyle görünüyor sonra da bundan haberdar olması olanaksız gibi geldi bana. Onun için bu adamların kim olduklarını bildiğini ve kendine özgü bir takım sebeplerden bunu gizli tuttuğunu varsayıyorum. Yarın sabah daha konuşkan olarak uyanması olası. Peki başka bir alternatif yok mu? diye konuştum. Çok düşük bir olasılık olsa bile mümkün olan bir seçenek. Katelepsi hastası olan Rus ve oğluyla ilgili tüm hikaye Dr. Travelyan'ın uydurduğu bir şey olamaz mı? Belki bir takım çıkarları için Blesington'un odasına kendi çıkmıştır. Sokak lambasının ışığında Holmes'un neşeyle gülümsediğini gördüm. Sevgili dostum. Dedi. ''Benim aklıma gelen ilk şey de oydu ama doktorun hikayesini doğrulama fırsatım oldu. Söz konusu genç adam merdiven halısında izlerini bırakmıştı ki böylece odada bırakılmış olduğu izleri görmeye gerek kalmadı. Adamın ayakkabıları, Blasington'un sivri ayakkabılarının tersine köşeli oldukları ve doktorunkilerden de en az 10 cm daha büyük oldukları için bu kişinin varlığından şüphelenmemize gerek kalmıyor.'' Ama artık uyuyabiliriz çünkü yarın sabah Brook sokağından yeni bir şeyler duyacağımızdan şüphe yok. Sherlock Holmes'un kehanetinin gerçekleşmesi uzun sürmedi. Ertesi sabah gün henüz ağırmışken onu saat yedi buçukta yatağımın yanında dururken buldum. Aşağıda bizi bekleyen bir araç var Watson dedi. Bir şey mi olmuş? Buruk sokağı olayı. Yeni bir haber var mı? Trajik ama düşündürücü dedi perdeyi kaldırarak. ''Şuna bir bak. Üzerinde tanrı aşkına hemen gel PT.'' yazılı bir kağıt parçası. Bir defterden yırtılmış. Doktor arkadaşımız bunu yazarken kötü bir durumdaymış. ''Hadi gel sevgili dostum. Çünkü bu acil bir çağrı.'' Yaklaşık 15 dakika sonra yine doktorun evinin önündeydik. Yüzünde dehşet dolu bir ifadeyle bizi karşılamaya geldi. ''Oh nedir bu başıma gelenler?'' diye konuştu. Elleriyle şakaklarını ovuşturarak. ''Neler oluyor?'' ''Blessington intihar etmiş.'' Holmes bir ıslık öttürdü. ''Evet, gece kendini asmış.'' İçeri geçmiştik ve doktor bizi bekleme odası olduğu belli olan odasına soktu. ''Ne yaptığımı bile bilmiyorum.'' diye ağladı. Polis yukarı çıktı. ''Son derece sarsılmış durumdayım.'' ''Durumu ne zaman fark ettiniz?'' ''Hizmetçi her sabah erkenden ona bir fincan çay götürür. Bu sabah odaya girdiğinde yaklaşık olarak saat yedide odanın ortasında asılı duruyormuş adamcağız. İpini eskiden ağır bir lambanın asılı durduğu kancaya bağlamış ve dün bize gösterdiği o sandığın üzerinden atlamış. Holmes bir süre derin düşüncelere dalmış halde durdu. ''İzin verirsen'' dedi sonunda. ''Yukarı çıkıp odaya bir göz atmak isterim.'' İkimiz de doktorun peşinden yukarı çıktık. Yatak odasının kapısından içeri adımımızı attığımız anda Karşımıza çıkan korkunç görüntünün etkisiyle donup kaldık. Blessington'un yüzünün şekilsizliğinden, yanaklarının boş torbaları andırdığından bahsetmiştim. Kancaya asılmış şekilde dururken bu görüntüsü daha da korkunç olmuştu. Boynu tüyleri yolunmuş bir tavuğu andırmasına yol açacak şekilde uzamış ve gövdesinin daha da şişman ve anormal görünmesine sebep olmuştu. Üzerinde yalnızca pijaması vardı ve şişmiş ayak bilekleri ve şekilsizleşmiş ayakları paçalarının altından sarkarak görüntünün korkunçluğunu bir kat daha arttırıyordu. Yanı başında not alan yakışıklı bir polis müfettişi duruyordu. ''Ah Bay Holmes'' dedi neşeyle dostum odaya girerken. ''Seni görmek ne güzel.'' ''Günaydın Lenor," diye karşılık verdi Holmes. "Uğramamın bir sakıncası yoktur umarım.'' Bu olayın meydana gelmesinin sebebini biliyor musun? Evet bir şeyler duydum. Bir fikir oluşturabildin mi? Görebildiğim kadarıyla adam korkudan aklını kaçırmış. Yatağında uyumuş olduğu belli ki bu da duruma çok uygun. Biliyorsun ki intiharların en sık meydana geldiği saat sabah 5 civarındadır. Büyük ihtimalle o saatlerde ölmüştür. Karar vermeden önce olayları iyice düşünmüş gibi görünüyor. ''Kaslarının sertliğine bakılırsa yaklaşık üç saat önce ölmüşlerim ben.'' diye açıkladım. ''Odada özel bir şey var mı dikkatini çeken?'' diye sordu Holmes. Lavabonun yanında bir tornavidayla birkaç vida buldum. Gece boyunca oldukça fazla pro içmişe benziyor. Burada şömineden çıkardığım dört pro ucu var. ''Hım'' dedi Holmes. Pro ağızlığını inceledin mi?'' ''Hayır öyle bir şey bulamadım.'' ''Peki ya pro kutusunu?'' ''Evet paltosunun cebindeydi.'' Holmes kutuyu açarak içinde bulunan tek puroyu kokladı. Oh, bir Havana purosu. Sizin bulduklarınızsa Hollanda'nın Doğu Hindistan'daki kolonilerinde ürettikleri cinsten. Bunlar diğer markaya nazaran daha ince ve uzun.'' Dört pura ucunu aldı ve büyüteciyle onları incelemeye koyuldu. ''Bunlardan ikisi ağızlıkla, diğer ikisi ise ağızlıksız içilmiş.'' dedi. ''İkisi çok fazla keskin olmayan bir bıçakla kesilmiş.'' Diğerleri ise mükemmel dişler tarafından kopartılmış. Bu bir intihar değil baylanır. Çok iyi planlanmış ve soğukkanlılıkta işlenmiş bir cinayet. Bu mümkün değil diye bağırdı polis müfettişi. Nedenmiş? Cinayet işlemek için ne diye böyle hantal bir yöntem seçsinler ki? Bizim bulmamız gereken şey de bu. Gerçekten bir cinayetse içeri nasıl girebildiler? Ön kapıdan. Sabah hala sürgülüydü. Onların arkasından sürgülenmiş. Bunu nereden biliyorsun? Ayak izlerini gördüm. Bir süre bana izin verirseniz bu konuda biraz daha bilgi verebilirim. Kapıya yürüyüp kilidi çevirdi ve her zamanki tavrıyla mekanizmayı bir süre inceledi. Ardından anahtarı çıkardı ki iç taraftaydı ve onu da inceledi. Yatağı, halıyı, sandalyeleri, şömineyi, cesedi ve ipi dikkatlice inceledi. Sonunda tatmin olmuşa benziyordu. Hep beraber cesedi aşağı indirip bir çarşafın altına yerleştirdik. İple ilgili bir bilgimiz var mı?" diye sordu. "Bundan kesilmiş," dedi Doktor Travelyn, yatağın altından uzun bir sicim çıkartarak. "Yangından çok fazla korkardı ve bunu her zaman yanında tutardı ki merdivenlerde yangın çıkarsa pencereden kaçabilsin." "Bu onları pek çok dertten kurtarmış olmalı," dedi Holmes düşünceli bir şekilde. Evet, deliller apaçık ortada. Öğlenden sonraya kadar cinayetin ne de size açıklamış olmasam çok şaşıracağım doğrusu. Şöminenin üzerinde duran şu fotoğrafı da yanıma alacağım. Soruşturma sırasında bana faydası dokunabilir. Ama bize henüz bir şey anlatmadınız, diye çıkıştı doktor. Aa, olayların meydana geliş sırası ile ilgili kuşkulu bir durum yok, dedi Holmes. İşin içinde üç adam vardı. Genç adam, yaşlı olanı ve biri daha. Ki onun kimliğiyle ilgili en ufak bir ipucum yok. İlk ikisinin Rus asilzade ile oğlu olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Evin içinde bulunan bir yardımcı tarafından içeriye alınmışlar. Bir öneride bulunmama izin verirseniz müfettiş, bu uşağı tutuklamanız olurdu. Yanınızda daha yeni çalışmaya başlamıştı. Değil mi doktor? ''Genç uyanığın kayıp olduğu ortaya çıktı.'' dedi doktor Travelin. ''Hizmetçi ile aşçı onu az önce aradılar.'' Holmes omuzlarını siltti. ''Bu oyundaki rolü küçük değil.'' dedi. Neyse, üçü beraber merdivenlerden çıktıktan sonra, ki bunu parmak uçlarında yapmışlardı, yaşlı adam en önde, genç adam arkasında ve kimliğini bilmediğimiz adam da en arkada. ''Sevgili Holmes, şimdi biraz abartmıyor musun?'' diye atıldım. ''Ayak izlerinin sırası konusunda en ufak bir kuşkum yok. Dün gece hangi izin kime ait olduğunu öğrenme şansım oldu.'' Neyse yukarı çıktıktan sonra Bay Bilesington'un odasına vardılar ve kapısının kilitli olduğunu fark ettiler. Ne var ki bir telin yardımıyla anahtarı çevirmeyi başardılar. Bunu büyüteçsiz bile görebilirsiniz çünkü yaptıkları baskıdan kilit dilinin üzeri çizilmiş. Odaya girdiklerinde yaptıkları ilk şey büyük ihtimalle Bay Bilesington'un ağzına bir şey tıkamak oldu. Adamcağız ya hala uyuyordu ya da en ufak bir ses bile çıkartamayacak kadar korkmuştu. Evin duvarları oldukça kalın ve çığlığının eğer çığlık atmaya fırsatı olduysa tabii duyulmamış olması gayet anlaşılabilir bir şey. Onu bağladıktan sonra bir çeşit tartışma yaşanmış. Büyük ihtimalle mahkemelerdeki gibi bir yargılama süreci. Bu oldukça uzun sürmüş olmadı çünkü proların içildiği zaman buydu. Yaşlı adam şu bambu sandalyesinde oturuyordu. Pro ağızlığını kullanan oydu. Daha genç olanı ise şu tarafta oturuyordu. Küllerini komedinin yanına silkti. Görünüşe bakılırsa üçüncü arkadaş da bir aşağı bir yukarı yürüyüp durmuş. Blesington galiba yatağında oturuyordu ama bu konuda tam olarak emin olamadım. Neyse Blesington'u asmalarıyla bitti iş. O kadar hazırlıklı gelmişler ki yanlarında bir çeşit kaldıraç ya da dar getirmiş oldukları inancındayım. Bence şu tornavida ile vidaları da o aleti monte ederken kullanacaklardıysa da kanca'yı gördüklerinde zahmetten bütünüyle kurtulmuş oldular tabi. İşlerini bitirdiklerinde evden ayrılmışlar ve kapı arkadaşları tarafından içeriden kapatılmış. Gece olanlarla ilgili bu tasviri büyük bir ilgiyle dinlemiştik. Holmes'ün başvurmuş olduğu küçük noktalar o kadar belirsiz ve önemsiz görünüyordu ki her birini bize gösterdiğinde bile mantığını takip etmekte zorlandık. Polis müfettişi uşakla ilgili soruşturma yapmak üzere aramızdan ayrılırken Holmes'le ben de kahvaltımızı etmek için Baker sokağına döndük. ''Saat 3'te dönerim'' dedi kahvaltımızı bitirdiğimizde. Müfettişle doktor da o saatte burada olacak ve ben de vakanın hala koruduğu o ufak tefek belirsizliği o zamana kadar çözmüş olacağımı sanıyorum. Ziyaretçilerimiz tam vaktinde geldi ama dostum ancak saat dörde çeyrek kala göründü. İçeri girdiğinde yüzündeki ifadeden her şeyin yolunda gitmiş olduğunu anladım. Yeni bir haber var mı müfettiş? Çocuğu bulduk efendim. Harika ben de adamları buldum. ''Buldun mu?'' diye bağırdık hep bir ağızdan. Yani en azından kimliklerini tespit ettim. Şu namı diğer Blessington tam da beklediğim gibi polis merkezinde çok ünlü biri. Keza arkadaşları da öyle. İsimleri Biddle, Hayward ve Moffat. Worthington Bankası Çetesi'' diye bağırdım Fettiş. ''Ta kendileri'' dedi Holmes. ''Harika bu her şeyi açıklıyor'' dedim müfettiş. Travelyan'la ben hiçbir şey anlayamamış halde birbirimize baktık. Worthington bankası işini unuttunuzu söylemeyin bana dedi Holmes. İşin içinde 5 kişi vardı. Bildiğiniz bu 4'ü ve Cartwright adında bir 5. Tobin bankanın müdürü soygun sırasında öldürüldü ve hırsızlar da 7000 sterlinle beraber kaçtı. Bunlar 1875'te gerçekleşti. Beşi de tutuklandı ama aleyhlerinde kullanacak çok az delil vardı. Şu bizim Blessington. Yani Stone, Çetin'in en berbat elemanıydı. Kendi paçasını kurtarmak için konuştu. Anlattıklarıyla mahkemeye Cartwright'ı asacak ve diğer üçünü 15'er yıl olmak üzere hapis cezasına çarptırılmasına yetecek deliller sundu. Her neyse, Çetin'in o bölümü geçen gün hapisten çıktığında ki birkaç yıl erken tahliye oldular, haini bulup intikamlarını almaya karar verdiler. Girişimleri iki kez başarısız oldu ama üçüncü bir defa denediklerinde ise Bildiğiniz gibi istediklerini elde ettiler. Anlatmamı istediğiniz başka bir şey var mıydı Doktor Trevely'in? ''Sanırım her şeyi inanılmaz bir şekilde aydınlattınız.'' dedi doktor. Blessington'un o kadar heyecanlı olduğu gün çete elemanlarının serbest bırakıldıklarının haberini okumuştu demek. Evet tam olarak öyle. Bir soygundan bahsetmesi şeffaf bir aldatmacadan başka bir şey değildi. ''Peki ama bütün bunlardan size bahsetmemesinin nedeni neydi?'' Takdir ederseniz ki sevgili dostum, arkadaşlarının intikam hırsıyla yanıp tutuştuğunu bildiği için kimliğini mümkün olduğu sürece gizlemek istiyordu. Kimliği bir utanç kaynağıydı ve bunu ortaya çıkarmaya niyeti yoktu. Her ne kadar sefil olsa da hala İngiltere'nin kanunlarının altında yaşıyordu ve kuşkum yok ki müfettiş kanunların yenilgiye uğradığı her durumda adalet kılıcı intikamını almak için bekliyor olacak. Buruk sokağı doktoru ve evinde kalan hastasıyla ilgili ilginç vaka böyleydi işte. O geceden beri polis katillerin izlerine hiçbir yerde rastlayamamıştır. Ama Scotland Yard'da dolaşan spekülasyonların arasında birkaç yıl önce Portekiz yakınlarında bütün mürettebatı ve yolcularıyla beraber sulara gömülen Nora Karenia adlı buharlı gemide olduklarına dair bir şeyler söyleniyor. Uşağa karşı açılan davalar delil eksikliğinden dolayı düştü ve Brook Sokağı cinayeti öyle adlandırılmıştı. Tüm ayrıntıları ele alınarak ilk defa şimdi basılmıştır.